Allahümme min şururi amkusina ve seyyiati Allahu ve ve illallah la ve ve hala şeyden devam ediyoruz, necasetlerden devam ediyoruz. Demiştik ki 10 tane, 11 tane necaset var. Ee, bugün de üçüncüsü ve dördüncüsünü göreceğiz inşallah. Üçüncüsü elvedyu demiştik. Kapatalım mı? Kapatalım mı? Ve kad nekale neveyu fî el icma'u Yok Ses biraz kapa kilo sorar. Kapatıralım hocam. On dakika sonra sen. Evet bundan önceki derslerimizde demiştik ki 11 tane 11 tane necaset var. Birincisi insan oğlunun e, dışkısı ve e, çişi. Ondan sonra hayza anlatmıştık. Hayz ve nifas kanının da necis olduğunu dair. Bugün de elvedyu ve elmedyu konusunu göreceğiz. Ve İmam Nevi Rahimahullah diyor ki El Mecmu'a kitabında İslam ümmeti diyor bu elvedyunun diyor necis olduğuna dair ittifak etmişlerdir. Ve bu elvedi genelde çişten sonra geliyor. Kalıntı. Meni'ye benzer bir şekilde ama Meni'den biraz daha esmer, esmerimsi. Biliyorsunuz e, Meni beyazımsı bir e, cins olup tabi gelecek ve bir ittifak. E, cumhur arasında Meni tahirdir. Ancak bazı alimler demişler ki Meni necistir, Malikiler ve Henefiler. <gülüyor> ve bu e, El-Vedi el Genelde yorgunluktan bazen zihin veya veyahutta e, vücut yolluğundan dolayı kişi tuvalete gittiği zaman e, genelde çiş yapıldıktan sonra çişin arkasında geliyor. Ve bu bir ittifak necisttir. E, böyle bir şey olursa o zaman o vedinin diyor vedinin değdiği yeri mutlaka yıkamak lazım. Dördüncüsü el Elmedi el ise e, genelde şehvetten dolayı oluşuyor, yine hem kadında hem erkekte oluşuyor. E, şehveti aşırı olan e, erkekler veya da kadınlar e, bu Mezi'yi devamlı görüyorlar. Ve Ali radıyallahu ta'ala bunlardan birisi, e, Ali sallallahu kızıyla evli olduğu için ve bu mediyi sık bir şekilde gördüğünden dolayı yani Aleyhisselatü ve mübaşaratan diye direkt ona söylemeye utanıyordu. Başka birisini araç kılarak onu ne yaptı ve Vesselam'a sordu ve dedi ki Medi yani ne yapılır üstüne süs serpilir. Necistir ama bu necaset ne, muhaffef olarak kabul etmişler. Yani vedi gibi değil veyahutta hayız kanı veyahutta nifas kanı veyahutta insan oğlunun çişi gibi mğalladlardan değildir. Ve huwa ma'un abyad Beyaz su olup aynen meniye benzer. Ondan sonra ince yani fazla meni gibi kalın değil. Tamam mı? Ondan sonra yapışkan şekilde oluyor. Bu da yahrucu bil hadf, ay meni biliyorsunuz. Meni şehvetle geldiği zaman sıçrayarak çıkıyor. Mezi ise sıçrayacak çıkmıyor. Ve yine o şekilde. Ee, ve bu diyor ki, ''İndel mülağabe'' Ey bir erkek hanımıyla oynaşırken o zaman ne oluyor? Bu mezi kadında ve erkekte e, baş gösteriyor. Veya da bir erkek mesela hanımını hatırlarken, tamam mı? O hayatı hatırlarken ne yapıyor? Yine... Bu şekilde şehvet geliyor. O, bu geldiği zaman necis olduğuna dair ittifak etmişler ama diğer nece, necasetlere göre daha hafiftir. Dolayısıyla bir kişi kilotunda medih olduğunu hissettiği zaman onu çıkarıp hepsini yıkamaya gerek yok. Avcına biraz su alır ve o <gülüyor> medih olan yere böyle serper ve bu şekilde o e, tahir olmuş oluyor. <gülüyor> An Ali'in radıyallahu anhu kal, kuntu reculen mezzâen, ben diyor, yani aşırı bir şekilde mezi gören bir kişiydim. Fa amartu reculen en yes'elen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişiye söyleyerek, yani emrederek, Ali'in sallallahu ve sellem'e söylemesi için, limekâne ibnetihi, ey kendisi onun hanımıyla, ey şey onun kızıyla evli olduğu için söylemekten çekiniyordu aleyhisselamın radıyallahu anhu. <gülüyor> فَقَالَ تَوَضَّعْ وَغْسِلْ ذَكَرَكَ Aleyhissalatü vesselam o sor soruyu soran kişi dedi ki ondan dolayı abdest al ve zekerini ne yap? Yıka. Ey o meninin bulaştığı yerleri yıka. Ve şu anda anlaşılıyor ki medii abdesti bozar. Çiş abdesti bozduğu gibi, vedi abdesti bozduğu gibi medii de abdesti bozuyor. <gülüyor> yani medii geldiği zaman mutlaka abdest almak lazım muttefakun aleyh. Ve bu İmam Bukhari ile İmam-ı Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri bir sözdür. Aleyhisselatü Vesselam'in bir sözdür. Ve fi rivayetin ukra اذا وجede ahadukum zelik fel yandah fercehu vel yetevadda vudu'ahu lis Sizden biriniz böyle bir şey gördüğü zaman diyor. Tamam mı? Eliyle böyle oraya süz serpsin. Ondan sonra ve abdest salsın ve bu şekilde namaz kılsın. Bu da İmam Ebu Davud rahim, rahimavullah rivayet etti ve İmam Elbani rahimavullah. Bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Ve fi rivayetin Li liyağzil zekarahu ve unthiyey. Unthiyey ay biliyorsunuz yani erkekte bu genelde erkeklerde oluyor. Ee, i̇ster e, insani erkekler ister hayvani erkeklerde oluyor. Unthiyey ki erkeğin Testis. taşakları. Teslis hocam. Efendim? Teslis. Artık Türkçesi. Türkçesi, yok aslında testis, testis belki de o yabancı bir kelimedir yabancı testis biz yabancı mesela ham ham ham ham ham ham Yumurtalar, ham ham ham ham ham ham ham ham ham ham Türkçe, ham ham ham ham ham ham ham Burada biliyorsunuz, buraya gelen birçok arkadaş mesela bu yabancı kelimeleri bilmiyor. Allah Ali radıyallahu anh diyor ki, insanların akıllarına göre, ey anlayacakları şekilde konuşun. Ve bunu gazetelerde görüyorsunuz, dergilerde görüyorsunuz veyahut da e, bazı arkadaşlar e, konferanslarda konuştukları zaman genelde hep bu yabancı kelimeler konuşuluyor. Ve birçok şahıs bu yabancı kelimeleri anlamıyor. E, dolayısıyla Konuşmalar ne için yapılıyor? İnsanların anlaması için. Eğer bir kişi konuşma yaparken, konuş, yapmış olduğu konuşmayı, birçok şahıs o konuşmayı anlamıyorsa, o tür yabancı kelimelerden dolayı, o şahıs o kelimelerden veya o bazı nasihattan bir şey anlamıyor. Dolayısıyla yani kişi konuşma esnasında, ister yazıda olsun, ister konuşmada olsun, insanların yani her şahsın anlayabilecek bir dilde yazmak lazım. <gülüyor> ve bir rivaya diyor ki min <maziden> vezi minel mezi el vudu dolayı diyor abdest gerekiyor ve minel el gusül meniden dolayı gusül gerekiyor tabi meni bazen bazı hastalıklar oluyor bazı şahıslarda hastalıklar oluyor ve meni geliyor acaba bu hastalıklardan dolayı meni geldiği zaman e, cünüp oluyor mu olmuyor mu alimler bunu tartışmışlar <gülüyor> eğer o hasta olan kişi menisi geldiği zaman zekeri, <gülüyor> zekeri mansup ise ey şehvet olduğu şekilde yani uyanmışsa, şehvetin olduğu an gibi uyanmışsa ve o meni o an için geliyor ve o meninin gelişinden sonra o lezzeti hissediyorsa o zaman her ne kadar eliyle veyahutta hanımıyla da şey olmuyorsa yine orada o şahıs ne olmuş oluyor? Cünüp olmuş oluyor. Ama eğer e, o şehvetten dolayı zeker uyanık değilse tamam mı? yani diri değilse ve e, yani e, um, uyku halinde ise ve kendiliğinden böyle birden mesela meni geliyor. Ve o meni geldiği zaman da hiçbir lezzet hissetmiyorsa alimler demişler ki bu meni, yani meninin hurucundan dolayı cünüp yani olmuyor. Ve boy abdesti almasına gerekiyor. Ne yapar? Sadece abdestini alır. Ondan sonra namazını kılar. Ve meni tahir midir değil midir? yine alimler ihtilaf etmişler. i̇mam Malik Rahimahullah ve Ebu Hanife Rahimahullah meninin tahir değil necis olduğuna dair ne yapmışlar? Karar almışlar. <gülüyor> İmam-ı Malik'in mezhebine mezhebine mensup olan Cumhur cumhurle beraber meninin necis olmadığı Tamam mı? İmam Ahmet bin Hembel ve bunun çizgisinde ve İmam Şafii'nin çizgisinde bu alimlerin çizim ve bütün hadis uleması meninin necis değil, tahir olduğuna dair ne yapmışlardır? İttifak etmişlerdir. Ve bu ittifaka göre meni necis değildir. Ancak bazı şahıslar demişler ki kişi hanımıyla cinsi münasebet yaptığı zaman biliyorsunuz yani o an için Medinin Medin'in meniye karışacağı bir an olduğu için dediler ki bazı alimler demişler ki işte ondan dolayı ne olmuş oluyor? O elbise eğer bulaştıysa o elbise necis oluyor. Ve burada ona şu bu şahıslara şöyle bir cevap veriyor. Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam bir gün Ayşe validemiz Allah Resulü Aleyhisselam camiye giderken bakıyor ki elbisesinde yani fistanında şey varmış meni varmış. tabii ki bu meni yani şeyden sonra cimadan sonra oluyor ve cimadan sonra olunca mutlaka kadının ve erkeğin menisi mezi ile beraber birine karşı birine karışmıştır. Dolayısıyla orada validemiz Ayşe radıyallahu teala'ne bir kuru iken onu ne yapıyor? Böyle fistanı birbirine olarak ve e, gidertiyor ve onu yıkamıyor. Dolayısıyla e, sahih görüşe göre yani el kavl ur göre her ne kadar kadının veyahutta erkeğin o oynaşmadan dolayı oluşan mezi ile meni birbirine karışmışsa da o an için o meni nedir tahirdir eytemizdir ve onunla namaz kılmakta bir beis yoktur. قال ابو عيسى الترمذي امام الترمذيين وهو قول عامه اهل العلم من اصحاب النبي sallallahu aleyhi ve sellem ve tabiin ve min ba'dihim yani Allah Resulü sallallahu ashabı tabi'in ve tabi'inden sonraki atiba'u tabi'in bu konuda ne yapmışlardır? Bu konuda ittifak etmişlerdir. Ve bihi yaqu Sufiyan ve Şafi'i ve Ahmet ve İshak Aynı çizgide İmam Sufyan El-Thawri ve İmam-ı Şafi'i ve Ahmet ve İshak İshak rahimahullah yine İmam Ahmet'in mezhebine göre yaşayan bir alimdir. ve bu şekilde vadi ile medinin Hı. bil ittifak necis olduğuna dair ne yapıyor ittifak ediyorlar. Ondan sonra 5'incisi elmeytetu. Bu konuda soru soracak var mı? Bu iki necasetle ilgili. Çok önemli bir konu biliyor musunuz? Hani, hani ile medin hani, çok hani önemli. Ne göre? Bunların e, yaş ve kuruluk durumu farklı oluyor hanifeye göre ister kuru olsun ister yaş olsun yıkanması gerekiyor Çünkü he e, İmam Malik rahimahullah İmam İmam Malik rahimlah yaş olursa yaş olursa yıkanır kuru olursa ovalanır e, Tabii ki yani onlar bu şekilde şey yapıyorlar ama Cumhurun Cumhurun ittifak ettikleri veya da dayandıkları şey neydi e, suyun serpmesidir. Veyahutta meni kuruyken ummeni Aişe radiyallahu anha Yani bir rivayette meni elbisesinde kuruyken onu ne yapıyor? Çitiliyor. Çitiliyor dedi, dediği gibi. Ondan sonra gidiyor ofisten namaz kılıyor. Demek ki bu Ali ve selam şu anda bizim birçok çeşit elbisemiz olduğu gibi böyle çeşit elbiseleri yoktu. Veyahutta işte uyku elbisesi ayrı, camiye gidecek elbisesi ayrı da demek ki öyle bir şey de yoktu. Aynı. Camiye gittiği elbiseyle, o elbiseyle de yatıyormuş demek ki. Ve Aleyhisselatü şundan anlaşılıyor ki Aleyhisselatü Vesselam demek ki çıplak vaziyette de cinsi münasebet yapmıyordu aslında buna değinmek lazım. Yani değinmek istemiyordum ama e, yani e, gerçekten değinilmesi gerekiyor. Bazı alimler demişler ki peki karı koca çırıl çıplak anadan doğma cinsi münasebet yapabilirler mi yapmazlar mı? Bazı alimler demişler ki hiçbir örtü olmaksızın tamam mı? Bir odada e, karı koca birbirleriyle cinsi münasebet yapabilirler demişler. Ama Allah Celle, Celle diyor ki la كَرَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Tamam mı? Yani Allah Celle diyor ki Allah Resulü'nde sizin için en güzel örnekler vardır. Allah Celle Celle Aleyhisselatü bu ümmete, bu insanlara, cinlere ve insanlara onu örnek edinsenler diye helalda olsun, haramda olsun bütün her şeyde onu örnek edinsinler diye Allah Celle bunu insanlara rahmet olarak göndermiştir. Dolayısıyla dininde samimi olan bir kişi yani en doğrusu en doğrusu kapalı, kapalı bir vaziyette kişi hanımıyla cinsi münasebet yapması. Ve biliyorsunuz rahmet, rahmet melekler, müstesna insandan hiçbir zaman ayrılmayan iki tane melek var. Ve bu iki tane melek devamlı insanla beraber erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, herkeste var bu. Dolayısıyla bazı şahıslar diyorlar ki peki bu insan bu iki karı koca cinsi münasebet yaptıkları zaman bu melekler onlar oraya girip yani onları görecek. Ve e, Ebn-i Üthemin Rahimallah diyor ki Kişi hamamda olduğu zaman, konuştuğu zaman melekler onlara bakmır. Evet, o yaz, o şeyleri yazarlar ama onlara bakmazlar diyor. Ve şöyle örnek veriyor diyor ki çok şerefli bir erkek veya da şerefli bir kadın, şerefli bir erkek diyor, bir kadın gördüğü zaman Allah korkusundan dolayı, Allah'tan haya ettiği için, bir de Allah'tan korktuğu için bakıyorsun diyor ki gözünü ne yapıyor? O kadına bakmaktan veya hatta o çıplak olan erkek veya da kadına bakmaktan alıkoyuyor diyor. Dolayısıyla diyor eğer şerefli bir insan, hedefli bir insan, Allah'tan korkan bir insan bunu yapıyorsa diyor, melekler bundan çok daha evladır. Yani melekler karı koca cinsi münasebet yaptıkları zaman onları seyretmezler. O an için bazı konuşmalar olursa yazarlar ama onlara bakmazlar. Yani hani cinsi münasebet yaptıkları zaman onlara bakmıyorlar. Ve birçok genç bunu soruyor mesela, ee, Türkiye'de de bu tür sorular soruluyordu. Biz alimlerin fetvalarına bakıyoruz mesela Şeyh bin, İmam evet. İbni Üthemin ile İbni Bâzin. Bu tür sorularla karşılaşıyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla Ümmene Âişe radıyallahu Yani her iki hali bir yaş iken onu yıkıyor, yaş iken yıkıyor bir diyorlar ki peki niçin yıkandı? Burada Cumhur diyor ki, yani necis olduğundan dolayı Ümmene Aişe Aleyhisselatü ve o ofistanını o şeylerden dolayı yıkamadı. Niçin? Manzarası iyi olmadığı için. Ve örnek veriyor ki, mesela bir kişinin balgamı üzerine düştüğü zaman diyor, o balgam necis değildir o an için diyor ama pis manzaralı olduğu için o yıkanır. Ve biliyorsunuz, Ashab namaz esnasında balgamları geldiği zaman o zaman şimdiki mendiller falan yoktu ne yapıyorlardı fistanı şöyle çıkarıyor ve balgamını hatta burnunu siliyor ondan sonra namazına devam ediyor. Bu anlaşılıyor ki balgam ve baştan burnundan akan bu şeyler sümükler nedir necis değildir işte dolayısıyla diyor. Aynen bu yıkandığı gibi, manzarası güzel olmadığı için mescide gittiği zaman mesela herkes o şekilde göreceğinden dolayı Ummene Ayşe ondan dolayı yıkadı. Yani necis dolayı değil, manzarası pis, çirkin olduğundan dolayı yıkadı. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu şekilde ittifak ettiler. Ebu ee, Hanife rahimahullah necis olduğuna ittifak etmişler. Ancak işte yaş olurken, yıkanır kulu olurken ne yapılır? o alanır. Yani bu şekilde tefrik yapmışlar. Neticede hepsi Medin'in ve Vedi'nin necis olduğuna dair ittifak etmişlerdir. Ve bu elbise hadisesi dikkat ediyorsanız demek ki Aleyhisselatü Vesselam asıl itibariyle cima esnasında anadan doğma çıplak vaziyette hanımıyla cima yapmıyordu. Demek ki elbisesiyle yapıyormuş ve bu en uygunudur yani hayal yönünden en uygun. Peki bazı şahıslar diyor ki ya yani erkek ve yani madem ki Allah Celle Celaluhu bu cinsi hayatı şey olmuş mesela yani erkekte ve kadında oluşturmuş. Yani e, elbiseyle lezzet almayacağı için çırılçıplak olabilir mi? Alimler demişler ki çırılçıplak olabilir ancak çırılçıplak olurken de yani bir çarçaf bir battaniye altında olması daha evladır. Ve Yusuf El Kardavi, Allah sizden de ondan da razı olsun. Yusuf El Kardavi diyor ki mesela e, evin bir, bir odanın içerisinde olup hiç kimse görmüyorsa insanlardan kimse görmüyorsa e, hiçbir battaniye, hiçbir çarçaf da kullanmazsa bu da caizdir. Ama e, adaba aykırıdır. Ey hayaya Aykırıdır demişler. Ama haram mıdır? Haram değildir. Yani her ne kadar haram değilse de adaba aykırı olduğu için yani bir nevi hayasızlık olduğu için en doğrusu yapmamasıdır. Yani battaniye veya da çerçeve altında cinsi münasebetleri yapmaları en uygunudur. Beşincisi elmeyte. Elmeyte biraz uzundur. İsterseniz söyleyelim. İsterseniz bak Yarım saat oldu. Ben soru faskına bıraktım. Tamam o da öyle vallahi Allahu ve ali Allahu ve la ilahe illallah O leke gitmiyor hocam. Sadece böyle hissetmekle.